بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعلم ومن يدلل فلا هادي له وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقتن إلا وأنتم مسلمون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 Lumena yuti Allahu wa rasuluhu faqad faza fawzan azima Amma ba'd fa istaqal hadithu kitab Allah wa khayral hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam washara al umur muhtatafatuha wa kullu muhtataatin bid'atiha wa kullu bid'atin dalalaha wa kullu dalalatin finnar Umma ba'd deyin kardeşlerim Siyer Sohbetimizin 41. konusu ve 88. dersini inşallah görüyoruz. Bu hafta geçen haftaki konudan çıkartacağımız dersler, onlar neler onu söyleyeceğiz inşallah. Geçen hafta Uhud Savaş Meydanı'nın terk edilmesi Ensarlı, Medineli kadınların Şehitlerin üzerine ağlamaları ve Hamratul Esved gazvesinden yani Ali katıldığı savaştan katıldığı gazveden bahsetmiştik. Şimdi bunlardan ne alınıyor, ne çıkartılıyor onları söyleyeceğiz. Birincisi Müslümanlar acılarına ve yaralarına rağmen Allah Azze ve Celle'yi sena ederler. Hani anlatmıştık ya Aleyhisselatü Vesselam Uhud Savaşı bitince defin işini bitirince ne yapıyordu? İnsanları ashabını saf haline getirip arkasına geçiriyor. Ondan sonra Allahu u Teala'ya dua ediyordu. Hem de öyle uveciz ifadelerle o kadar çok sena ve yücelterek Allah-u Teala'yı sena ve yücelterek dua ediyor ki orada adeta her şey zikrediyor o duada ve Allahu u Teala'dan yardım diliyor sebat üzere iman üzere birçok ifadelerde bulunuyor işte hak ehli kimseler de kendilerine bir şey isabet ettiği zaman baştanla bir musibet geldiğinde bunun Allah'tan olduğunu bilirler Hayır olan, güzel olan, iyi olan şeyleri Allahu Teala'ya nispet ederler. Bu Allah'tandır derler. Ama taksiratı ya da başarısızlığı kendi günahlarına nispet ederler. Ve böylece bu hak ehli kimseler başlarına böyle bir musibet geldiği zaman Allahu Teala'yı zikretmek, onu tesbih etmek ona hamd etmek ve acı ve yaralara rağmen elemlere, sıkıntılara rağmen onu sena etmeye, yüceltmeye yapışırlar. Allah'ın zikrine tutunurlar. Ve Allah-u Teala'nın rahmetini, bağışlamasını umar. Azabından ve onun kızmasından da çekinirler. Musibetler esnasında Ara ara zikretmiştim. Allah Azze ve Celle anılmazsa, Dil onu anmazsa, Kalp onunla meşgul olmazsa, İnsan isyana gider. Onun için en zor durumlarda, Devamlı zikrediyoruz. قَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ وَن۪يمَ الْوَك۪يلِ Dediler ki, Allah bize yeter. O ne güzel vekil. Yahut da istirca. اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Biz Allah'tan geldik. Allah'a denicileriz diye... Allah'ın zikrine yapışmak tutunmak gerekiyor. O zaman işte insanın ciheri soğuyor. O zaman yükü hafifliyor. Allah Teala "Ma asabakum min musibetin febima kebebe febima kesebet eydikum ve ya'fun kaseer" Başınıza gelen musibetler kendi ellerinizle kazandığınız günahlar yüzünden. Allah ise çoğunu affeder. Allah bunların bu günahların çoğunu affediyor. Yani o, her bir günah vesilesiyle bir musibet gelmiyor. Bu anlatılmak isteniyor. Allahu u Alem. Yani başımıza gelen musibetler öncelikle günahlarımız yüzünden olabilir. Çok yüksek bir ihtimalle bunu araştıracağız. Günahımız ne? Ona istiğfar edeceğiz. Allahu u Teala'ya e, hamd edeceğiz. Onu tesbih edeceğiz. Tahmin edeceğiz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Şuara suresinde İbrahim Aleyhisselam'ın halinden bahsediyor. Ondan bahsederken İbrahim Aleyhisselam diyor ki ''Ellezi'' kavmiyle tartışirken ''Ellezi halakani fehuve yehdini'' ''O Allah ki beni yaratan ve bana hidayet eden'' yani bana doğru yolu gösterendir. ''Vellezi huve yudayimuni ve yaskin ve obnini doyuran'' O beni doyuran ve içirendir. Yediren ve içirendir. Ve ida meruttu fehuve yashfi. Hastalandığım zaman ise bana şifa verendir. O Allah ki hastalandığım zaman bana şifa verendir. Bu işte şifa ayetlerinden biridir. Ve lladhi yumeetu thumma yuhyi. Beni öldüren sonra da diriltecek olandır. Ve lladhi etma en yaghfira li hati Din gününde yani kıyamet gününde hatalarımı, günahlarımı bağışlamasını umuyorum." Diyor. İbrahim Aleyhisselam'ın sözü bu. İbrahim Aleyhisselam hastalığı kendisine nispet etti. Şifayı ise Allah azze ve celle'ye nispet etti. Yani ben hastalandığım zaman dedi. Oysaki hastalık da Şifa da Allahu Teala'dan ama İbrahim Aleyhisselam hastalığı kendisine nispet etti. Neden? Allahu Teala'ya karşı edepli ve saygılı olmak için. Evet. Şifa ise tamamıyla Allahu Teala'nın elinde. Onun için "Ben hastalandığım zaman bana şifa verendir." dedi. Şifayı Allahu Teala'ya nispet etti. Sonra da din gününde, kıyamet gününde hatalarını Allah Azze ve Celle'nin bağışlamasını umduğunu söyledi. Evet, kavmine karşı böyle bildirde bulunuyor. Onun için kardeşlerim, bir musibet, bir bela geldiğimiz zaman, bu bizim başımıza geldiğinde kendi nefsimizden bileceğiz. Ama bir iyilik, bir başarı dokunduğu zaman bunu Allahu u Teala'ya nispet edeceğiz. Yaratılma bakımından herkesi de Allahu Teala'dan. Diyor ki Allah Teala Nisa suresinde ve ve in tusivu bihum seyyet e, ve in tusivu bihum hasenetin yekulu hadihi min indillah. Derler ki onla, bir iyilik dokunduğu zaman bu Allah'ın in tusivu bihum seyyet yekulu min hadihi min endik. Eğer bir kötülük dokunursa da bu senin katından. Yani senin sebebiyle oldu. Ey peygamber derler. Kul kullum min indillah. De hepsi Allah'ın katından. Hepsi Allah'tandır. Yani dokunan iyilik de kötülük de Allah'ın katındandır. Yani Allahu u Teala onu yaratıyor. Allah'tan geliyor. Ama insanlar ama bir takım şeyler dünyada Cereyan eden şeyle eşyalar, insanlar, olaylar hep birer sebep. Bu ayet-i kerimelerin devamında de, ma asabeke min hasenetin femen anla ve ma asabeke min, seyyetim, min Sana isabet eden şey Allah'tan ama güzel olan şey, iyi olan şey Allah'tan. Kötü olan şey ise bir kötülük ise senin nefsindendir diyor. Bu ayetlere ilk bakışta Şöyle bir baktığımız zaman sanki birbirine tezat gibi gözüküyor ama asla, Kur'an'da asla bir çelişki yok. Yaratılma bakımından, takdir bakımından, her şey Allah'ın katından. Hayır da şer de. Biz imanın altıncı rükmünü, rükmü olarak en tu'mine bil kaderi hayrihi ve şerrihi kadere iman etmen. Onun hayrına ve şerrına. Her şey Allahu u Ama Allah Azze ve Celle'nin devamında söylediği, sana isabet eden şey, güzellik Allah'tan, kötülük ise sendendir derken, yani bu güzellik Allah'ın sana bir lütfudur, bağışıdır. Ama kötülük, sana bir kötülük dokunduysa da bu da senin günahların sebebiyle. Yoksa yaratma bakımından, takdir etme bakımından hepsi de Allahu u Teala'nın elindedir del anlamamız gerekiyor. Yine Kur'an-ı Kerim'de Allah azze ve cel Yunus suresinde Yunus Aleyhisselam'ı överken ondan bahsederken şöyle diyor. Eee Yunus suresinde dedim Enbiya suresinde düzeltiyorum. Ve dennu izdeha muğadiban ve denne enna naqdir alayhi balık sahibi yani Yunus Aleyhisselam kavmine kızıyor söylediklerini yapmadığı için onlardan uzaklaşıyor. Kızgın bir şekilde gittiği zaman ayrılıp gittiğinde zannetti ki biz ona güç yetiremeyeceğiz, kadir olamayacağız. Onun üzerine güç yetiremeyeceğiz bizi zannetti. Fena da fiz zulümâti, karanlıklar içerisinde seslenmeye başladı. Seslendi. Ne diye? Yani olay bir başka surede, saat suresinde detaylı bir şekilde anlatılır. Ancak oraya girmeyeceğim. Yunus Aleyhisselam e, kısaca söyleyeyim, tam anlaşılsın diye madem. E, kavminden uzaklaşınca gemiye biniyor. Gemiye binince insanlarla kura çekiyor. Gemiden birisinin atılması gerekiyor. Nun şeye çıkıyor. Yunus Aleyhisselam'a çıkıyor. onu Allah'ın takdiri gereği denizin içerisine atıyorlar. Denizin içerisine atılınca da balık Yunus Aleyhisselam'u yutuyor. Karanlıklar içerisinde dediği bu. Yani balığın karnındayken Yunus Aleyhisselam Allah Teala'yı zikrediyor. Ne diyor biliyor musunuz? El <gülüyor> la ilahe illallah. El la ilahe illa ente. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bu dua meşhur bir eee istiğfar duasıdır bu. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Yani sen bütün eksikliklerden uzaksın ey Allah'ım diyor. Ve günahını itiraf ediyor. Inni kuntu minaz zalimin ben zalimlerden oldum. Yani benim yaptığım iş doğru değildi. Ben zalimlerden oldum. Diyor, böyle seslenince balığın karnında فَسْتَجَابَ لَهُ فَسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ الْغَامُ Ona icabet ettik. Yani onun duasını kabul ettik ve onu kederden, üzüntüden, o bulunduğu halde kurtardık. وَكَذَلِكَ نُنْجِلْ مُؤْمِنِينَ İşte biz müminleri böyle kurtardık. Yani mümin bir kimse Bu duayla dua ettiği zaman inşallah kurtulacaktır. Allah-u Teala ona icabet edecektir. Çünkü aleyhissalatü vesselam Ahmet ibn Hanbel'in müsnedinde rivayet edilen bir hadiste buna işaret ediyor ve buyuruyor ki Yunus aleyhisselam balığın karnındayken La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin diye dua etti diyor. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yoktur. Yani ey Allah'ım seni tenzih ederim. Sen bütün eksikliklerden uzaksın. Ben zalimlerden oldum diye bu ifadeleri kullanarak dua ederse Müslüman bir kimse bu duayla dua ederse, bu ifadeleri kullanırsa Allah ona mutlaka icap eder Allahu akbar. Bazı şeyler her zaman yakalanmaz. Bazı ifadeler, bazı zikirler ve dualar her zaman ele geçmez. Ama bunu gerçekten ele geçirdiğinde yerli yerinde Allahu Teala ona icabet ediyor. Allah Teala Celle Celalühü bunları hakkıyla değerlendirmeye nasip etsin. İşte Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam da Şehitleri defin işini Uhud'da bitirdikten sonra <gülüyor> fazileti, kuvveti, bütün güzellikleri, hayır olan işleri Allah Azze ve Celle'ye nispet ediyor. Aciziyeti, alınan yenilgiyi, alınan yarayı ise günahların, günahların işlenmesine nispet ediyor. Kendine, kendisine nispet ediyor. Yani kendisine derken e, yapılan işlere Müslümanların işlediği yanlışlara, hatalara nispet ediyor. Ve Allahu u en güzel şekilde sena ediyor. Allahümme lekel hamdu kullu. Ey Allah'ım hamd ve övgünün tamamı sana ait. Allahümme la qabide lima <Sessizlik> besatte. Sen yaydığın zaman onu kabzalayacak Onu geri çevirecek hiç kimse yoktur. Sen kapzaladığında sen kıstığın zaman onu da yayacak kimse yoktur. İlahir bu uzunca olan duayı aleyhissalatü vesselam yapıyor. Bu edebil müfredde de rivayet edilmiştir. Ee, İmam Bukhari'nin edebil müfredinde 699 numarada rivayet ediliyor. Oradan da bakabilirsiniz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti için ilahi bir sünneti burada zikretmiş, açıklamış oluyor. Nedir bu ilahi sünnet? Bir hadisle açıklamış Teberani'nin mucemi sagirinde rivayet edilen ama sahih olarak rivayet edilen bir hadiste berradan geliyor. Radiyallahu anh'tan Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, göz seyirmesi yani insanın gözünü seyirip de rahatsız olması veya bir adelenin insanın bir adelesinin seyirmesi yani kendisini rahatsız edip sarsması ancak günah iledir. Ancak bir günahtan dolayıdır. Allah onun çoğunu ise giderir Yani başa gelen musibetler, insanın başına gelen musibetler kendi günahı yüzündendir. O yüzden Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, bir Müslümana bir dikem batsa dahi diyor, onun bir hatasını ondan düşürür silahı. Elhamdülillah. Aynı zamanda temizlik oluyor. Bu bir temizlik. Yani insan e, musibet geldiğinde şükretme makamında nasıl olabilir? Onun kendisi için bir temizlik olduğunu düşünebilirse Bunu başarabilirse bu işte şükretme makamıdır. Dolayısıyla başına gelen bu musibetten dolayı hatasının silindiğine şükreder. Evet. Buna işaret eden bir başka hadis yine Tabarani'de Hasan bir senetle geliyor. 5 şey, beş şey ile devriyor. Beş tane şey vardır. Beş tane musibet, bela 5 şeyledir. 5 şeyden dolayı başa gelin. Evet. Birincisi, eğer bir topluluk ahdi bozarsa, verdiği sözü bozarsa, Allah'a ahd, önce Allah'a verilen sözü, Allah olan ahdini ve diğer ahdleri bozarsa, Allah onların üzerine düşmanlarını musallat eder. Ahd bozuldu, düşmanlar üzerlerine saldırdı. Eğer Allah'ın hükmet indirdiği şeylerden başka şeyle hükmedenlerse o zaman da Allahu Teala onların arasında fakri, fakirlik, yoksulluğu yaygınlaştırır. Yaygınlaşır. Eğer o toplumun arasında üçüncüsü fuhşiyat, ahlaksızlık yani yayılırsa ortaya çıkarsa, o zaman da ölümler yaygınlaşır. 4 ölçü ve tartı eksik yapılırsa, bu durumda da, diğerden biten ürünler, nebahatler, bitmez, yani ondan mahrum olunur, ve kıtlık yakalar insanları. Beşincisi ise, eğer zekatı vermezlerse insanlar, zekat verecek, Konuma sahip insanlar zekatı vermezlerse o zaman da yağmur hapsedilir. Yani yağmur yağdırılmaz. Bu beş şey de hep insanların e, kazandığı elleriyle elde ettikleri bir günahtan bahsediliyor. Ondan sonra da mahrumiyet geliyor. Allah-u Teala günahlarını bilen, itiraf eden ve tövbe eden kullarından eylesin. İkincisi, geçtiğimiz hafta anlattığımız konudan alınacak ikinci ders. Ölünün üzerine ağlamak, ağlamak caizdir. Velvele yapmak, yani ortalığı velveleye vermek. Ağıt yapmak ve cahiliye, bağırıp çağırması gibi bağırıp çağırmak caiz değildir. Ağlamak caizdir ama diğerleri caiz değildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önünde ensarlı kadınların ağlaması ve peygamberimizin de gözünün yaşla dolması, bizatihi kendisinin ağlaması, ölüye ağlanabileceğine, gözyaşı dökülebileceğine delildir. Çünkü üzüntü ve acılar esnasında insan gözyaşı döker. Buna engel olma söz konusu değildir. Yani genelde buna engel olunamaz ki koskoca bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim vefat ettiğinde ağlamıştır. Ancak bağırıp çağırarak, ağıt yakarak, münker olan sözleri söyleyerek ağlamak yasaktır. Bunun dışında ölünün yüzüne açmak, onu öpmek bu da meşru ve mübah olan işlerdendir. Tirmizli'nin rivayetinde sahih olarak geliyor. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam çok değerli sahabelerden Osman İbni Ma'zun Mez'un. Osman İbni Mez'un vefat ettiği zaman yanına giriyor, yüzünü açıyor, üzerine eğiliyor, onu öpüyor, ağlıyor. Sonra Ayşe, validemiz radıyallahu anh diyor ki, onun yanaklarına Göz yaşlarının aktığını gördüm diyor. Allah-u Ekber. Ayşe radiyallahu anh'a bizatihi görüyor. Çok severmiş bu sahabeyi. Medine'de takriben icretin ikinci yılında vefat ediyor ve belki mezarlığına defnediliyor. Bu hadisten yani ölünün yüzünün açılıp ister yıkanmadan önce ister yıkandıktan sonra fark etmez. Onun görülebileceğine yüzünün öpülebileceğine işaret ediyor. Tabi yine mahremlik söz konusu. Yani mahremi olanlar bunu yapar. Kendisine nikah düşen kimseler yapamaz da. Kadın erkek veya erkek kadında. Evet. Bir başka sahih hadiste, Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği hadiste kardeşlerim e, İbrahim Vefat ettiği zaman yani peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Maria'dan doğma oğlu. Vefat ettiği zaman Usame bin Zeyd bağırıyor. Usame bin Zeyd Aleyhisselatü Vesselam'ın el, e, elinin altında büyüyen azatlı kölesi Zeyd bin Harise'nin oğlu. Çok severmiş Usame'yi radıyallahu anh. Çok genç, yaşı küçük bir sahabi ki koskoca bir İslam ordusuna komutan tayin ediliyor daha küçücükken, yani, 19 yaşlarındayken ama bu Usame ne yapıyor? İbrahim öldüğünde neredeyse kardeşi gibi yani, o kadar birbirlerine yakınlar. Şu yüksek sesle bağırınca aleyhissalatü vesselam bu benden değildir bağırıp çağırmak hak değildir doğru değildir kalp hüzünlenir, göz yaşarır ama Rabb Yani Allah Teala kızdırılmaz diyor. Onu orada uyarıyor. Düşünsenize Ali Aleyhissalatu vesselam'a çok yakın bir sahabe böyle bir olay karşısında sesini yükseltip bağırabiliyor. Yanlış bir iş yapıyor. Ama Ali vesselam ne yapıyor? Her zaman olduğu gibi en güzel mürebbi terbiye eden Ali Aleyhissalatu vesselam onu güzelce terbiye ediyor. Sebebini açıklıyor. Böyle bir işler doğru değildir. Sünnette yoktur. Bu bize yakışmaz. Allah azze ve celle'yi kızdırmak anlamına gelir. Ama bunun dışında kalp hüzünlenir, göz yaşarır diyor. Yapabileceğini yapamayacağı şeyleri ona öğretiyor. Biz böyle bir şeyle karşılaşsak bunu bildiğimiz için hemen e, karşı taraftakini şiddetle kınar. Ondan sonra dövmeye kalkar. Veya ona güzel bir ceza veririz. Yaşı küçükse. Bu ise asla terbiye metodu değil Bunun çok örnekleri var Aleyhissalatü Vesselam'ın terbiyesine dair. Evet. Bu ve benzeri hadislerde sallallahu aleyhi ve sellem facia esnasında yani musibetler esnasında Sesi yükseltmekten, alt yapmaktan, cahiliye bağırıp çağırması gibi bağırıp çağırmaktan yasaklamıştır. İslam bunları kökünden kazımış atmıştır kardeşlerim. Yine Sahih Müslüm'de gelen bir hadiste dört şey vardır ki diyor ümmetimizin içerisinde bunlar cahiliye adetleri, cahiliyeden kalma şeyler bunları terk etmeyeceklerdir. Allah'u Halen var. Neymiş onlar? Birincisi, ataların şan ve şerefiyle övünmek. Benim dedelerim diye başladım adam. Benim atalarım, benim kavmim şöyle böyle onların yaptığıyla doğru yapmış olabilirler. Doğru yaptıkları halde kendisi doğru şeyleri yapmıyor ise onlarla övünmek cahili yanlış yaptılarsa iki kere zaten cahili adet oluyor. İki kere yanlış yapmış oluyor. Kavmiyetçilik yapmış oluyor. Ataların yaptığı işlerle şan ve şerefle övünmek. Benim dedelerim benim babalarım diye başladı mı tamam artık. Birincisi bu. İkincisi bunun tam zıtlığına neseplere soylara sövmek. İşte bu Türk kavmi yok mu? Bu Kürt kavmi yok mu? Bu Arap milleti yok mu? bu Çinliler yok mu? deyip bir kavmi veya bir aşireti tamamen kötülemek. Subhanallah. Böyle bir şey olamaz. Bu cahili adetinden. Bunu aleyhissalatü ve yasaklıyor. Mutlaka o kavmin içerisinde iyi insanlar vardı. Bize geneli öyle bozuk gözüküyor olabilir ama Allahu Teala onların içerisinde nice salih kimseler çıkartır. Ki tarih buna şahitlik etmiştir. Hani ben vallahi şahitlik etmiştir. Çok örnekleri var. Evet, üçüncüsü yıldızlardan yardım istemek. Yani bir yağmur yağdığı zaman falanca yıldız sebebiyle, falanca burç sebebiyle bize yağmur yağdırıldı deyip o yıldızdan, burçtan yardım isteme şey yağmur istemeye devam etmek. Evet, üçüncüsü bu. Dördüncüsü de niaha yani ölüye ağıt yapmak. Büyük hadisin devamında Aleyhissalatu vesselam Ee, ölüye ağıt yakan bir kadın ölmeden önce tövbe etmezse kıyamet günü üzerinde üzerinde katrandan simsiyah bir elbise olduğu halde de uyuzlu bir gömlek olduğu halde bekletilecektir. Allah Allah. Bunları kadınların bilmesi gerekiyor. Ara ara söylemekler Musibet esnasında bağırmamaları gerektiğini. Ağlayabilirler, göz yaşı dökebilirler, <gülüyor> Allah azze ve celle'yi tesbih edecekler. Zikredecekler ama asla velvele, ortalığı velveleye vermeyecekler. Dövünmek, yırtıp ve çağırtmak bunlar cahiliye işlerinden. Müslüm'de rivayet edilen bir başka hadiste insanlar içerisinde iki şeydir, iki şey vardır ki o bu onlar için küfürdür. İnkar. Ama buradaki inkar küfr, duna küfr inkar. Yani ameli bir küfürdür. Yoksa onları dinden çıkartmaz. Ama ameli bir küfürdür dolayısıyla büyük günahtır aynı zamanda. Neseplere soymak, neseplere sövmek, yani e, soya insanın soyuna sövmek ve ölüye ağıt yakmaktır. Bir başka hadiste İbn Mes'ud'dan geliyor radıyallahu anh Yanaklara vuran, yakaları, şuraları tutup hani insan başına bir iş geldiği zaman şuralarını böyle tutup yakasını, ondan sonra gömleğinin düğmelerini vesaire gibi yerlerini yırtması var ya, işte bu. Ve cahiliyenin adetinin bağırması gibi bağırıp çağırmak, cahil insanların yaptığı gibi yani. Bunlar hepsi de, bunları bunlar yapan kimse daha doğrusu bizden değildir diyor. Nebiyemiz Aleyhisselatü Vesselam kadınlar üzere beyat alırken, onlardan ahd söz alırken beyat onların niyaha yapmamaları üzere beyat alıyor. Yani bağırıp ölüm esnasında, musibet esnasında bağırıp çağırmama üzere beyat alıyor. Çünkü bu iş o kadar tehlikeli ki o kadar büyük sorumluluğu getiriyor ki büyük günah ve az önce söylediğim gibi bunu yapan kadının kıyametteki hali çok vahim bir şekilde anlatılıyor. O yüzlü bir gömlek katrandan da bir elbise giyecek. Kim bunu ister ya? Subhanallah. Ve öyle bekletiliyor. İnsanlara teşhir için. Halka yani mahlukata teşhir için belki de. Allahu akbar. Musibet esnasında bunları yapmak, bu fiiller, yasaklanan fiilleri yapmak Allah adına yüceye karşı büyük bir edepsizlik. Senin kapına, senin evine bir musibet geliyor. Bu da Allahu Teala'dan sen bağırıyorsun, çağırıyorsun, kabul etmiyorsun. Bu hareketleri yapıyorsun. Dolayısıyla Allahu Teala'ya karşı edepsizlik yapıyorsun. Yani bir insan evine bir misafir geldiği zaman o misafir ister tanıdı, ister tanımadı, ister fakir, ister zengin olsun ama oturmak istediği, kendisiyle konuşmak istediği veya yemeğini, yemek istediği bir fakir olduğunda bunu buna kaba davranabilir mi, kovabilir mi? Eğer o fakir kimse, o gelen kimse ona edebince geldiyse, usulünce geldiyse, ki Allah'tan gelen şeyler vallahi bize hep usulünce gelir. Allah her şeyi yerli yerine koyar. Nasıl böyle gelen bir kimseye biz karşı çıkamıyorsak, karşı çıkmamız doğru olmazsa, edepsizlik olursa, Allah'tan gelen bir belaya, musibete ise, vay niye başıma geldi diye, velveleye vererek karşı çıkmaksa, bundan daha büyük bir edepsizlik. Allah'ın kaderine, Allah'ın kazasına edepsizlik. Allah bizi bundan korusun. Eşlerimizi de, çocuklarımız da, hasreten, kadınlarımızı, kızlarımızı. Ömer İbn-i Khattab, radıyallahu an kendisine o hançer, bıçak sokulduğu zaman, hafsa, kızı hafsa, radıyallahu anha, Ve sahabeden Suheyb radiyallahu anh e, Böyle yüksek sesle Ağlıyorlar Yüksek sesle Ağlayınca Ömer radiyallahu anh Diyor ki Yüksek sesle böyle Kendisine ağlanan kimse Azap edilir yani e, yük, öl, Ölüp de Arkasından bağırarak Çağırarak ağlayan kimseye o e, kendisine azap edilir. Yani o ölen kimse azap görür diyor. Arkasından bağır, çağır, ağlayan kimseler sebebiyle. Böyle yapmaları sebebiyle diyor. Allahu akbar. Aynı şeyi Suheyb'e de söylüyor. Ey Suheyb, ey kardeşim, ey arkadaşım, ne yapıyorsun sen? Diyor. Sen diyor, sen diyor, bilmedin mi ki, bilmedin mi ki, kendisine bağırıp, çağırarak Ağlanan kimse azap görecek. Bunu bilmiyor musun? diyor Muhakkak ki ölü ehlinin kendisine ağlaması sebebiyle ağlaması sebebiyle azap görür Bu ne demek şimdi? Ne kadar vahim diyorlar. Burada ağlamayla kast edilen bağırarak, çağırarak isyan ederek Cahiliye barbar gibi barar ağlandığı zaman ölen kimse ya ölen kimseye azap ediliyor. Tek bir şart var. Onu da alimler açmıyorlar. Eğer o kimse sakın benim arkamdan ağlanmasın. Yani bağırarak, çağırarak cahiliye adetleri güderek ağlanmasın diye nasihat ettiyse, tembihlediyse bu kimse kurtulur. Veya nasihat ettiyse. Ama onun dışında Allah yardım etsin. Üçüncüsü kardeşlerim, teselli etmek ve taziyede bulunmak, bulunmak yani ölü sebebiyle bir kimseyi taziyede ziyaretinde bulmak, bulunmak, meşrudur. İslam bunu meşruk olmuştur. Birincisi, buna işaret eden birinci hadis, neseyde riayet ediliyor, Ee, sahabenin bir tanesi rivayet ediyor hadisi diyor ki nebi sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu zaman ashabıyla birlikte ashabından, arkadaşlarından bir grupla beraber otururdu diyor. onların içerisinde küçük bir oğlu olan bir adam da vardı diyor o çocuk gelir. Asabi ile birlikte oturduğu zaman Peygamberimiz o çocuktan gelir. Herkesin arkasından ön tarafa otururdu. Anestina tevesselam önüne oturuyor. Diyor ki e, babasının önüne oturuyor. Eee Anestina diyor ki bu adama oğlunu seviyor musun diyor? <gülüyor> Sübhanallah. Diyor ki Elah nereden soruyor? Onu sevdiğim gibi Allah seni de sevdirsin diyor, Allah seni de sevsin veyahut da böyle bir konuşma geçiyor, aradan biraz zaman geçince çocuk vefat ediyor, sonra adam Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bu şeyleri hatırladığı için gelemiyor, o meclise Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın meclisine gelemiyor bir daha. Çocuğunu hatırladığı için. Çok üzülüyor çünkü. Sonra aleyhissalatü vesselam araştırıyor, telaştırıyor. No, ne var da diyor. Ben falanca adamı göremiyorum deyince sahabeler diyorlar ki onun ıı, senin gör, daha önce görmüş olduğun oğlu vefat etti diyorlar. Dihayetinde aleyhissalatü vesselam o adamla karşılaşıyor ve çocuğunu soruyor. Oğlunu soruyor. O da diyor ki vefat etti. Ona taziyede bulunuyor. Adam belli ki çok hüz hüzünlü, üzüntülü. Ki ondan dolayı aleyhissalatü vesselamın sohbetinden bile geri kalmış. Diyor ki ey adam, ey falanca kimse senin oğlun yaşayıp da güzel bir şekilde onunla beraber birlikte hareket etmen, birlikte yaşaman mı sana daha sevgilidir? Yoksa o vefat edip yarın senden önce sana cennetin kapısını açması bu, bu mu yok? Bu mu diyor sana daha sevimlidir? Yaşasın seninle beraber olsun. Yoksa vefat ettiği için yarın cennetin kapısını senden önce sana açsın. Bu mu daha sevimli? Hangisini istersin diyor. Subhanallah. Adam diyor ki tabii ki diyor. Tabii ki benden önce vefat edip Bana kapıyı, cennetin kapısını açması bana daha sevimlidir diyor. Adamın teselli ettiği şeye bak. Peygamberimiz işte bu senin için vardır diyor. Yani senin çocuğun sana kapıyı açacaktır diyor. Cennetin kapısını. Allah-u Ekber. Ama bu sabrın neticesinde gelecek. Sahabeler durmuyorlar. O e, topluluğun içerisinden bir adam diyor ki Ey Allah'ın Resulü anam babam sana feda olsun. Bu sadece bu adama mı mahsus yoksa hepimiz için mi geçerli deyince aleyhissalatü vesselam müjdeyi veriyor. Hepiniz için geçer. La ilahe illallah. Bir insan çocuğunu kaybettiğinde bu hadisi hatırlasın. Biz bir gün bir taziyeye gitmiştik. Adam çocuğunu kaybetmişti. Benzeri hadisleri hatırlatıp kendisine taziyede bulunduğunda Elhamdülillah Rabbul Aleminin rahmeti ve bereketiyle adamın rahatladığını gördük yani. Aleyhissalatü vesselam bununla tazi ediyor, Teselli ediyor adamı. Yalnız bundan hepsi sabır neticesinde. Az önce saydığım şeyleri yapmayan, bağırıp çağırmayan, cahiliye işlerini terk eden, sabreden kimse için geçer. Çünkü müminlerin çocukları cennette elhamdülillah. Onun için diyor bunu Aleyhisselatü Vesselam. Başka hadislerde anlatılıyor zaten. Evet. insan canını, ciğer paresini kaybeder. Kaybeder. Ama ona sabrederse onun karşılığında cennet var işte. Bir başka hadiste geldiği gibi <gülüyor> insan candan gönülden sevdiğini kaybederse bu arkadaşı da ol olur, akrabası da olur, ondan sonra çocuğu da olur kaybeder ve buna sabrederse bunun karşılığında da aynı şekilde bir sürü mükafat var. Hadiste geldiği üzere. Bir ikinci hadis değerli kardeşlerim. İbni Asakir e, Fî Tarih-i Dimeşk adlı kitabında Hatip ise Hatip Bağdadi e, yine <gülüyor> Tarih-i Bağdat adlı, e, kitabında bunu çıkartıyor hadis hasen derecesinde Enes radıyallahu anh'tan geliyor. Diyor ki e, Muhammed Nasrutun Elbendi de aynı şekilde hadisi Ahkamu Cenayiz'de rivayet etmiş. Hadis sahih yani hasen derecesinde. Her kim bir mümin kardeşini ölümü ölüm esnasında yani başına gelen bir musibete esnasında taziyede bulunursa Allahu Teala kıyamet günü ona eee ona nimetleneceği bir yeşil cübbe giydirir diyor. Burada bir kullandığı kelimeyi sahabeler ey Allah'ın Resulü bu nedir diyorlar. Yani may yuhber kelimesini sorunca aleyhissalatü vesselam işte orada anlamıyorlar demek ki bunun ne kastedildiğini. O da onunla sevineceği yeşil bir elbise giydirilir diyor. Kim için? Kim için? Mü'min kardeşini taziyede bulunan, Allah için eden kimse. Evet. Allah Azze kardeşliğimizi, ziyaretlerimizi Allah için yapmayı nasip etsin. Dördüncüsü, ölen ve acılardan sonra kuvveti sergilemek, güç ve kuvvetli olduğunu sergilemek, Ali vesselamın yaptığı gibi Allah-u Teala'nın mücahitlerden sevdiği, hoşlandığı istediği bir şeydir. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam da Uhud'dan çıkmış her türlü acı ve sıkıntılara, yaralara rağmen Hamratül Esved'i gerçekleştirmiştir. Yani Hamratül Esved gazvesine gidiyor. Bununla yani böyle bir gücün ortaya konması sergilenmesiyle de Yeni bir etki meydana geliyor. Bu da Medine'de şamatalığa başlayan yani müminlerle alay eden, yenilgiden dolayı alay eden ve kindar münafıklar bu gücün ortaya konulmasıyla iyice sarsılmışlardı. Yani nasıl olur diyor. Beklemedikleri bir durum ortaya çıkıyor. Müminler yorgun, argın, bir sürü acıları var. Ona rağmen Hamratul Esbeti gerçekleştirdikleri için münafık tipli insanlar, münafıklar ve Yahudiler, alaycı Yahudiler şiddetli bir şekilde sarsılıyorlar. Adeta deprem geçiriyorlar. Yani. Allah Azze ve Celle de bu kimseleri e, yani e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte bütün sıkıntılara rağmen Allah'ın ve Resulü'nün emrine icabet eden, davetine icabet eden kimseleri kitabında kıyamete kadar övmüştür övmeye Ee, övmüştür. Biz övmeye devam ediyoruz bunları okuyarak ve kıyamete kadar da devam edecek Diyor ki Allah Azze ve Celle اَلَّذِنَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا عَصَابَهُمُ Kendilerine bir yara yani yenilgi Uhud'daki yenilgiden bahsediliyor. Alınan o acıdan bahsediliyor. Bir yara isabet ettikten sonra Allah'a ve Rasulüne icabet ederler. Yani onun çağrısına Žava peren kimseler lil ledina minhum vt takav ažuna nam. zelikje on nardan išler Ja ne takvalo vlan kimseler ičin, bik prije červat. Bih pri se vapad. levina kaja laho nasso indan nasaka žemahhulekum. Munafah insan narde dilerki. Muhakkak ki insanlar yani müşrik olan kimseler sizin için topladı toplandılar. Sizin üzerinde geliyorlar. Onlardan korkun denildiği zaman onlara fezaadehun imanana onların onların imanını artırır. Cazame aleykum Sizin için toplandılar. Onlardan korkun denildiği zaman onların imanını artırır. Vekane hasbunallahu ve ni'mel vekil derler ki Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslüm'de gelen bir hadiste güçlü mü'mün, zayıf mü mü'münden Allah'a daha sevimlidir diyor. Hepsi de hayırdadır. Hepsi de hayırdadır. Sana faydalı olacak şeylere hırs göster ve Allah'tan yardım dile ve acizlik yapma, acziyete düşme. Sana bir şey sabit ettiği zaman keške şöyle, şöyle olsaydı deme lakin gadder Allah ma şafa Allah takdir ettiği şeyi yaptı evet, Allah takdir ettiği ve dilediği şeyi yaptı de çünkü lev yani keške demek şeytana kapağı çağırdı şimdi e, güçlü mümin, zaif mümünden Allah'a daha sevimlidir derken Burada Muhammed İbni Salih Usaymin Rahimehullah El Gavlun Mufid adlı kitabında, burada kastedilen edilen yani beden yönüyle güçlü ondan sonra beden yönüyle zayıf olan değil, iman yönüyle güçlü ve zayıf olan kimse kast ediliyor. Diyor. Bedenin, beden yönüyle güçlülük ve zayıflık kişinin elinde mi? Genel olarak elinde değil. Ama kişi elinden geldiği kadar bedeninin sıhhatini korup bu koruma esnasında da bunu Allah için yaptığı sürece elbette onun da mukafatını alacaktı. Evet. Demek ki başa gelen musibette keşke şöyle şöyle olsaydı, yola çıkmasaydım, çarpılır, çarpılmazdım. Ondan sonra şöyle yapsaydım, başıma bu iş gelmezdi gibi veya çocuğu oraya gönderme, göndermeseydim başına iş gelmezdi gibi ifadeler. Keşke şöyle şöyle olsaydı gibi ifadeler şeytana kapı açar. bundan son derece tehlikeli şeyler. Gadder Allah. Allah takdir etti. Ve dilediği şeyi de yerine getirdi diyeceğiz. Başa gelen musibetler. Evet. Beşincisi ve sonuncusu bitiriyorum inşallah. Kardeşlerim, ee, casusların ve hiyanet ehli kimselerin öldürülmesi meşrudur. Bu savaş ortamında özellikle. İslam'ın gücünün ve kuvvetin olduğu bir konumda savaş ortamında hiyanet ehli kimseler hiyanet ehli kimseler ve casuslar öldürülebilir. Bu hususta aleyhissalatu Selam Uhud'dan hemen sonra iki kişiyi öldürüyor. Bunlardan biri Muaviye Tübnel Mugire İbne Ebil As Bildiğimiz Muaviye değil yalnız. O, Ebu Sıfyan'ın oğlu Muaviye kast edilmiyor. Muaviye ibn al-Mughira e, ibn Abi al-As başka biri ve Abu azzel al-Jumhi denilen bu adam iki kişi yani Muaviye ile Abu e, Azza al-Jumhi denilen adamlar iki kişi öldürülüyor. Bunun aleyhselati bil Hamrat al-Aswad'dan eee Medine'ye dönmeden önce gerçekleştiriliyor. Bu Muaviye bin Mughira'yı eee <gülüyor> Bunu öldürüyor. Diğer adama da diyor ki Ebu Azze de El Cuhmi denen adama bu adam oraya geçmeden önce söylüyorum. Bu adam Bedir'de esir ediliyor. Daha önce bundan bahsetmiştim. Bedir'de esir düşüyor. Aleyhissalatü Vesselam'a ve ve ashabına hiciv, yani hicvedici, yerici, şiirler yazan, sözler söyleyen bir adam, onu söyleme, böyle bir şey yapmaması, bu aleyhinde konuşmaması için serbest bırakıyor onu. Bu şartla serbest bırakıyor daha doğrusu. Bedir'de hiçbir karşılığı olmaksızın serbest bırakıyor bu adam. Adam gidiyor, sözünde durmuyor, başlıyor Peygamber aleyhissalatü vesselam ve ashabını hicvetmeye, yermeye ve ta Uhud'a kadar geliyor. Uhud'da tekrar esir düşüyor. Uhud'da tekrar esir düşünce Aleyhisselatü Vesselam ona diyor ki ben Muhammed'i iki sefer kandırdım diyemeyeceksin. Böyle söyleyip Mekke'de Mekke'de iki e, yanağına eee Elini süremeyeceksin. İki yanağına elini süremeyeceksin veyahut da elini oğuşturamayacaksın. Buna imkanın olmayacak. Muhammed'e iki kere aldattım diyemeyeceksin artık diyor ve Zübeyre emrediyor ve öldürttürüyor adamı. Çünkü iki sefer ne yapıyor? İki, iki sefer ya yani bir sefer hakkını kullanıyor, ikinci seferde de aleyhissalatü vesselam ona fırsat vermiyor. Evet. Ibn-i Hişam'in rivayetinde Zeyd bin Harise ve Ammar bin Yasir Muaviye bin Mughira bu birinci alemi e, Hamratul Esvet gazvesinden sonra hemen sonra öldürüyorlar. Bu adam Osman bin Affan'a sığınıyor. Ondan eman istiyor. Ona da eman veriliyor. Sonra Aleyhissalatü Vesselam diyor ki, üç gün sonra bulunursa bu adam öldürülecektir diyor. Ee, üç gün geçiyor, üç günün sonunda bu adam gizleniyor, saklanıyor. Aleyhissalatü Vesselam da diyor ki, gidin o adam falanca yerde onu öldürün diyor. Buluyorlar ve öldürüyorlar. Bunlar ihanet ehli, casus kimseler. Muaviye ve e, Ebu Azze denen bu adamlar. Evet. Allah Teala kitabında vehudhu hizrakum inna Allah adda lil kafirin adaben muhina tedbirinizi alın çünkü muhakkak ki Allah kafirler için alçaltıcı bir azap hazırlamıştır diyor. Bir başka ayette vele Allah li kafirin alel Allah kâfirler için müminlerin aleyhine bir fırsat vermez. Asla vermeyecektir. İnnel munafiqina yuhaduun Allah ve hu qadihum. ki münafıklar Allah aldatırlar Oysaki Allah onları aldatır buna işareten Ebu Hureyre'den gelen bir hadiste de la yuldagul mu'min min hücrün merretenin mü'min bir delikten iki sefer ısırılmaz diyor onun için aleyhissalatü vesselam bir kere fırsat veriyor ona az önceki söylediğim adama adam tekrar aynı yerden gelince bir daha ona fırsat vermiyor Tekrar aynı yerden kendisini ısırtmıyor. Son hadisimiz e, Ebni Maci'de rivayet edilen bir hadis de, Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allahu Teala zalim kimseye mühlet verir. Sonra onu yakalar ve artık o kimse ondan kurtulup kaçamaz. Diyor. Nice zalimler var. Görüyoruz, şahit oluyoruz. Allah'ın kullarına zulmeden masum insanlara zulmeden masum insanlara bombalar yağdıran zalim despot dünyaya meydan okuyan insanlar bunlar bunların böyle dünyada güven içerisinde emniyet içerisinde dolaşmaları herkese çalım satmaları sakın bizi aldatmasın. Ne yapıyor Allahu Teala? Mühlet veriyor. Ama onu Yeri eğer tövbe edip dönmezse onu çetin bir şekilde yakalayacaktı. Kur'an-ı Kerim buna işaret ediyor. Onlara verdiğimiz mühlete hayır zannetmesinler kafirler diyor. Biz ancak onların günahını artırmak için mühlet veriyoruz diyor. Masum insanları katleden zalimler onlara bombalar yağdıran bu zalim ve kafir insanlar Onlar hiç zannetmesinler ki kendileri için hayır olacak. Hayır onlar için şer olacak. Allahu Teala onların hak ettiği belayı ve musibeti versin. Allah Azze ve Celle onları kahru perişan eylesin ve mümin insanlara mazlumlara, masum insanlara Türkiye'de Suriye'de Irak'ta ve dünyanın her bir yerinde bu kardeşlerimize yardım etsin. Onları güçlü kılsın imanlarını sebaat ettirsin ve bunlara sabır versin. Bizleri de bizleri de imtihan olduğumuz zaman sebat etmeyi, hakkıyla Allah'a rücu etmeyi ve Allah'ı hakkıyla zikretmeyi, tesbih etmeyi nasip eder. Âmin. Kader <gülüyor> sallallahu Muhammed. Sallallahu